Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve selamü ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, yeni bir sohbette, güzel bir akşamda hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak söze başlıyorum. Ve de yine bu sohbetimizde önce alemlerin Yüce Rabbine hamd ediyorum hesapsız hamd ve sena ile hamd ve senada bulunuyorum. Rabbime bahşettiği nimetlerden dolayı hesapsız, nihayetsiz şükürlerle şükrediyorum. Ve de hem sizin hem de kendim adına Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. Dedim ki beni izleyen değerli kardeşlerime, aziz kardeşlerime bugün cennetten bahsedeyim. Elime eseri aldım, baktım ki cennet ve nimetleri anlatmakla bitmez. Anlatılmakla sonuna erilmez. Hal böyle olunca dedim birkaç sohbet devam etse bile bugün kardeşlerime cennetten bahsedeyim. Rabbim bütün amellerimizi rızasına uygun kılsın. İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah'ın duası ile dua ediyorum. Bizi ve bütün inanan kardeşlerimizi cennete girenlerden, cennete varis olanlardan, cennet nimetlerine erip ve cemali görenlerden eylesin. Evet, Halilullah İbrahim Aleyhisselam, وَجَعَلْنِي min وَرَثَتِي cenneti naim" diye cennete girebilmek için dua ediyor. Ya Rabbi beni de cennete girenlerden eyle Allah'ım diye peygamber olduğu halde, Allah'ın dostu olduğu halde, Halilullah olduğu halde Rabbimize iltica ediyor. Hemen burada şu akla gelebilir. E hocam İbrahim Aleyhisselam cennete girmek için Rabbimize dua ediyor. Ama biz duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Yunus Emre cennet için değişik şeyler söylüyor. Hani bir sözü var Yunus'un cennet, cennet dedikleri birkaç köşk kaç huri isteyene ver anları bana seni gerek seni bu söz cezbe hali meczupluk hali cinnet hali bu Yunus'un Yunus bir büyük insan bir büyük Allah dostu şefaati istenecek bir veli Rabbim bizi onların yolunda kılsın cennette onlarla beraber eylesin kimi zavallılar bunu anlayamıyorlar da değişik şeyler söylüyorlar ben onları artık hiç bu güzel sohbete, cennetten bahsettiğim bu tatlı sohbete efendim, getirmek istemiyorum değerli kardeşlerim. İşte bu sözler şöyledir, böyledir, tehlikelidir, küfürdür filan. Hayır hayır bunlar cezbe halinin sözleri. Cenab-ı Hak hazretlerine olan iştiyakları, Allah'ın cemaline olan şevkleri yani ya Rabbi biz asıl senin cemaline aşık olmuşuz sözlerini ifade ederken Böyle söylüyorlar ama şuur halinde ama vakar halinde, temkin halinde, gerçek durumlarında, normal hallerinde elbette onlar da durmadan alemlerin yüce Rabbinden cenneti istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiyor, diğer peygamberler istiyor, biz de inanan müminler olarak cenneti Rabbimizden iltica ediyoruz. Değerli kardeşlerim, cennet muhteşem bir dar. Muhteşem bir nimet, nimet yeri. Bilmiyorum nasıl tarif etmeliyim. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan, yani Allah'a imandan sonra cennetlik amelleri işleyen kulları için yarattığı özel bir yer. Peki şimdi ne alemde acaba şimdiden cennet var? Cennet Alimlerimiz ehli sünnet vel cemaat mezhebinin akidesidir değerli kardeşlerim. Mesela İmam-ı Azam Hazretlerine fıkhı bakacak olursak orada da görürüz. Bütün itikat kitaplarında da görürüz. Cennet ve cehennem şimdiden yaratılmıştır ve vardır. Bunun delili, bunun, bunun delili, e, birçok delili bahsedilebilir. Bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberler. Biliyorsunuz Miraç gecesinde aleyhissalatu vesselam cennetleri gezmişti, cehennemleri gezmişti. Ve de, ve de alimlerimiz bize bu hakikati en açık şekliyle ifade ediyorlar. Rabbim, Rabbim bize lütfetsin inşallah. Biz cenneti istiyoruz. Biz cenneti istiyoruz. Bazı insanlar inanmıyorlar. İnanmadıkları için de mahrum olacaklardır değerli kardeşlerim. Mahrum olacaklardır. Cenab-ı Hak Hazretleri o inanmadıkları... Hatta onlar cehenneme inanmıyorlar ama cennete inanmadıkları için o konumda olanların cezalandırıldıkları cehennemde onları uslandıracak, hakikatleri gösterecek. Ama iş işten geçmiş olacak, iş işten geçmiş olacak. Yani bazen böyle çok aklı başında gibi görünen insanların biz bu tip şeylere inanmıyoruz dediklerine şahit oluyoruz ki Rabbim muhafaza buyursun. Hatta ben hatırlıyorum bir zamanlar çok eskilerde çok eskilerde belki 25-30 yıl evvel bir muharir gazetede yazısında gazetedeki köşesinde öyle yazmıştı diyordu ki biz müminlere biraz da hakaret ile madem ki onun söylediği ifadeyi ben güzel olmaz diye almıyorum şimdi bize hakaret ediyor bizi tahkir ediyor madem ki diyor cennet varmış orada huriler varmış Kılmanlar varmış, hizmetçiler varmış, nimetler varmış, altından nehirler akan köşkler, saraylar varmış. Koyup gitseniz de diyor biz şu dünyada bir rahat etsek. E dünyada sünnetullah cari. Herkes Allah'ın verdiği ömür kadar yaşayacak ama mutlaka ölecek. Mutlaka ölecek. Ve de alemlerin yüce Rabbinin huzuruna gelecek, hesap verecek. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını mutlaka görmeli. Ama kim de zerre kadar ihanet işlerse... Yani şimdi mesela değerli kardeşlerim... Akla ve mantığa hitap ediyorum. Şu İstanbul'umuzda o semte bombayı koyup da... 18 masum insanın ölmesine sebep olan hain... Jani, Şaki, yani Kur'an-ı Kerim'de bir tabir var. Ulaik'e <gülüyor> adal. Onlar hayvanlar gibidir, daha da adidir, daha da sapıktır, daha da alçaktır. Necip Fazıl'ın tabiriyle daha da çukurdur. O daha adi insanlar, şayet olur ya dünyada yakalanamazlarsa, yaptıkları ihanet yanlarına mı kalsın? O 18 masum insanın hiç, hiç sebepsiz yere ölen zavallı insanların kim hesabını sorsun? Bunun gibi geriye doğru gidiniz, anarşinin öldürdüğü, anarşistlerin öldürdüğü insanların hesabını kim sorsun? Tarihen büyük katli anların, büyük cinayetlerin, işkencelerin, Filistin'de ölenlerin, Kırım'da ölenlerin, Bosna Hersek'te ölenlerin, İstiklal Harbimizde ölenlerin, Kıbrıs'ta şehit olan efendim şehitlerimizin tarihe doğru gidiniz. O masum insanların, o zavallı insanların hesaplarını kim sorsun? Onlar, o zalimler yaptıkları zulümle yanlarına kar kalsın, öyle kalsınlar. Öbür mazlumların da hesabını hiç kimse sormasın öyle mi? Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Herkes ölecek. Bir kıyamet kopacak. Yeniden herkes dirilecek. Ahkemül Hakim'in olan Allahu Zülcelal Hazretleri bir mahkeme kuracak ve de hesap soracak herkesten. Herkesten hesap soracak. İşte o günde müminler güzel cevaplar verecekler. Pırıl pırıl nur gibi bir çehreyle Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna gelecekler. Ya Rabbim, senin emrettiğin şeyleri yaptık senin yasakladıklarından da sakındık sen ne emretmişsen bizi sen bizden daha iyi biliyorsun ya Rabbi diyecekler değerli kardeşlerim ama sonunda sıraat köprüsünü geçip rahman o cennetlere o nimetlere nail olacaklar sonra sonra muhteşem nimetler muazzam nimetler bugün bitiremeyeceğimi tahmin ediyorum Kaç sohbet devam ederse, üç sohbet, dört sohbet cennetten bahsedeceğim size rahman değerli kardeşlerim. Çünkü elimdeki eserde sayfalarca devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri. Kur'an-ı Kerim'imi de getirdim. Gerekirse oradan da okuyacağım size rahman. Bugün veya Rabbim imkan verirse gelecek sohbetlerde birçok ayeti kerimeler var. Yüzlerce hadisi şerifler var. Cennetten bahsediyor. Ağacından, Tuğba ağacının dallarından bahsediyor, nehirlerinden bahsediyor, efendim köşklerinden bahsediyor, saraylarından bahsediyor. Sonra cennet ehlinin giydiği elbiselerden bahsediyor, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden bahsediyor, bahsediyor. E her birinden bizim de ayrı ayrı bu mübarek günlerde Cenab-ı Hak Hazretlerine kul olmaya çalışan değerli kardeşlerimize bu müjdeleri duyurmamız lazım ki iştahımız kabarsın. Gayretimiz artsın. Madem ki cennet böyledir, daha çok çalışalım, daha çok gayret edelim, daha çok hazırlanalım, daha çok kulluk edelim. Çünkü gün gün ömür bitiyor. Her gün bir gün daha, her gün bir gün daha ölüme doğru yaklaşıyoruz. Ve zaman zaman söylüyoruz değerli kardeşlerim, ölümden sonra da ibadet yok artık. Sizi bilmiyorum ama ben kendimin pişman olacağımı tahmin ediyorum. Ölümden sonra keşke biraz daha gayret etseydim. Keşke. Keşke biraz daha çalışsaydım. Keşke, keşke biraz daha. Buna, bunun faydası yok ama değerli kardeşlerim. Şöyle umumi dünyanın haline bakıyorum. Dünya hepimizi bir ayrı aldatıyor. Kadınımızı bir ayrı aldatıyor. Erkeğimizi bir ayrı aldatıyor. Fakirimiz, işte fakirliğin sıkıntıları, çileleri, şikayeti içerisinde. Yokluk şikayeti yok, yok, yok, yok. Zengin olanın işte nimetler ve devletler içerisinde, gaflet içerisinde, dalgınlık içerisinde, seyahatler, tatiller, geziler, şunlar, bunlar. Bu arada, bu arada kulluk edebilene aşk olsun. Kulluğun hakkını verebilene aşk olsun. Güzel mümin olabilene aşk olsun. Ya Rabbi ölüm gelmezden önce aklımızı başımızı almayım ve daha çok cennetlik amel işlemeyi cehennemden de korunmayı bizlere nasip eyle diye dua ediyorum ben. Evet. Değerli kardeşlerim, cennet derecelerden meydana geliyor. Hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki ayet-i kerimelerde de işaretler var. 8 derecesi var cennetin. Yani ayrı ayrı 8 ayrı muhteşem cennet. Genişliği ne kadardır acaba? Allah bilir sadece. Sadece Allah-u Zülcelal Hazretleri bilir. Sekiz tane de kapısı var. Onlara ayrıca geleceğim ileriki sohbetlerde inşallah. Cenneti ayrı ayrı cennetlere tavsif ederken mesela Cennetül Firdevs, Cennetül Adin, Cennetül Meva, Cennetül Müşahede böyle sekiz tane cennet var. Onların kapıları da ayrı ayrı hep böyle. Amellerine göre, yaşantılarına göre Kazandıkları cennete göre Cenab-ı Hak azizleri kullarının mahşer yerinden hesabı güzel verip de sıratı geçip de cennete doğru yönelenlerden böyle Rabbimiz Kur'an'da bahsediyor ayrı ayrı onlar gruplar halinde cennete doğru yönlendirileceklermiş. Astanazil bille. وَالَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زُمَرَةَ Dünya'dayken Rablerinden korkanlar Takva sahibi olanlar, grup grup, fevç fevç, cemaat cemaat, cennete doğru sevk edileceklerdir. Bu hesabın görülmesinden sonraki gruplaşmalar da olabilir. Belki de allah Alem, belki bu görüş daha güçlü bir görüş, amellerine, mertebelerine, derecelerine ve girecekleri cennete göre. Cennetül Firdevs'e gidecek olanlar şu taraftan gelsinler. Cennetül efendim müşahediye gidecek olanlar bu taraftan gelsinler. Her biri bir ayrı taraftan dünyadaki amellerine göre kapılar da işte namaz kapısı, oruç kapısı, cihat kapısı, zekat kapısı onların üzerinde de ayrıca duracağız inşallah. Hatta iza ca'uha bu futihat abvabuha ve qala lehum hazanatuha selamun aleykum tayibtum fedkhuluha Müminler cennete geldikleri zaman kapıları açık bulacaklarmış. Tamam mı efendim? Müminler Sırat Köprüsü'nden geçtiler de büyük tehlikeyi, büyük korkuyu attılar mı cennete doğru geldiler mi? Hatta ida ca uha ve futihat abwabuh. Cennete gelen müminleri Rabbimiz bekletmiyor. Ama Kafirlerden bahsedilirken aynı yerde ves ne Faru cehenneme ayeti kelimesinde Zümer suresinin son ayetleridir Bunlar tefsirine bakmalarını kardeşlerimin tavsiye ederim. Onlar geldikleri zaman kapının önünde bir bekletilecekler ondan sonra kapı açılacak ondan sonra cehenneme döküleceklermiş. ki, ...bu onlar için ayrı bir azap olacak... ...ayrı bir korku olacak... ...ayrı bir dehşet olacak... Hoca kardeşlerim dikkat etsinler... ...orada Cenab-ı Hak Hazretleri... ...kafirlerden bahsederken... ...vav harfini koymamış... ...ama müminlerden bahseden... ...müminlerin cennete gelip de... ...kapıdan girişinden bahsederken... ...hatta izâ câûhâ... ...ve fûtihat evvâbuhâdaki bu vav... ...Kur'an-ı Kerime bakınız... ...cennet kapılarının... ...Mekke-i Mükerreme'de Muhammed Alevi Maliki... ...diye bir üstaddan ilk defa yıllar evvel... ...talebeliyimde dinlemiştim bu latifeyi... ...buyuruyordu ki Hazret... ...buradaki vav wow, harfi sadece bir harf... ...aradaki bu büyük farkı... ...ifade ediyor... ...cennet ehli cennete geldikleri zaman... ...kapıları açık bulacaklar... ...Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de... ...bir harf ilavesiyle... ...bu büyük farkı bizlere duyurmuş oluyor... Hani bunlar Kur'an-ı Kerim'in incelikleri ve müfessirini kiram hazaratının o büyük insanların tatlı tespitleridir. Kapılarda bekleyen karşılayıcı melekler, teşrifatçılar öyle diyelim ve kalelehum hazenatuha selamun aleykum Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Tıbtum ne güzel ettiniz. Hak ettiniz bu cenneti. Dünyada Allah'ın emirlerini yerine getirdiniz. Resulünün emirlerini tuttunuz, cehennemlik amellerden kaçındınız, işlediğiniz, girdiğiniz günahlar varsa onlara tövbe ettiniz, Ya Rabbi dediniz, yalvardınız, namazlarınızı kıldınız, oruçlarınızı tuttunuz ve cennetlik oldunuz ve hak ettiniz bu cenneti siz. Ve ne güzel ettiniz. Fedhulüha <gülüyor> halidin, ebedi kalmak üzere, sonsuza kadar kalmak üzere. Biraz sonra hadis şerifler alacağım inşallah girin cennete diye buyuracaklar ve müminler cennete böyle gruplar halinde, cemaatler halinde girecekler. Sonra sonrası kolay tabii. Herkes kendi cennetini bulacak, kendi köşkünü bulacak, kendi dünyasında kendi halinde. Sonra sonra mevlanın sayısız, nihayetsiz nimetleriyle sonunda söyleyeceğiz ama yine söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati birkaç defa tekrar edeceğiz belki değerli kardeşlerim. Çünkü değişik ibarelerle hep ifadeler var hadis-i şeriflerde. Rabbimiz buyuruyorlar ki: "Adettu li ibadiyselihin ma la aynun ve la ve la ala Ben salih kullarıma hani وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ dede söylenilmişti ya, birkaç ayeti kerime alacağız, hepsinde iman ve takva şart koşuluyor. Salih amel mutlaka isteniliyor. İmandan sonra salih amel mutlaka isteniliyor. Çünkü, çünkü değerli kardeşlerim, cenneti kazanmak kolay değil. Büyük Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, Bunca hayati tecrübelerden sonra gördük, anladık ki diyor, cenneti kazanmak hiç de kolay değil. Hiç de kolay değil. Ama cehennemin yaratılmasında da büyük hikmetler var. Cehennemin yaratılmasında da muhteşem hikmetler var. Üstad öyle buyuruyorlar. Ve değerli kardeşlerim, yani... Beni izleyen kardeşlerimi germek, korkutmak istediğimden değil inanın ama meselenin ciddiyetini de, meselenin ciddiyetinin boyutlarını da bilmemiz lazım. resul sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın meta'ı pahalıdır diye buyuruyorlar. Daha önce ben siz değerli kardeşlerime arz etmiştim, okumuştum hadis-i şerifi. Sallallahu aleyhi ve sellem, Men khafe edlec. وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلِ Kim Allahdan korkarsa geceleyin erken kalkar. Teheccüd için, istifar için, Ya Rabbi demek için, dua etmek için, o ümmetin şereflileriyle beraber olmak için seher vaktinde erken uyanır. Sonra Resulullah buyuruyorlar, erken kalkan da istediği hedefe ulaşır, بَلَغَ الْمَنْزِلِ İstediği hedefe, istediği noktaya, istediği üstünlüğe mutlaka ulaşır. Ama devamında Resulullah buyuruyorlar ki Ela inne galiye. Bunu aleyhissalatu vesselam üç defa tekrar ediyorlar böyle Allah'ın meta'ı pahalıdır, Allah'ın meta'ı pahalıdır, Allah'ın meta'ı pahalıdır. Yani öyle cennet kolay da kazanılan yerde değildir. Yani her isteyenin girebileceği bir yerde değildir cennet. Salih amel ister. Tabi başta iman ister. Allah'a ve Resulüne iman ister. O olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Ve İslam büyükleri şöyle bir hakikati de ifade ediyorlar değerli kardeşlerim. Cennete girmek iki ana unsurla oluyor. Bir, imanla, iki, Allah'ın lütfuyla. İnanan müminler, Allahûzülcelâl Hazretlerinin lütfuyla keremiyle cennete girecekler. Ama bu dünyada onların yaptıklarının karşılığı olarak Rabbimizin lütfu olacak. Sonra cennete girdikten sonra dünyada işledikleri güzel ameller neticesinde güzel amellere göre cennette makamlara ve menzillere erecekler. Yani dünyada kişinin ibadeti ne kadar çoksa Allah'a kulluktaki gayreti ne kadar çoksa, namazı, orucu, haccı, zekatı ne kadar çoksa, ne kadar muhlissa, ne kadar samimi ise, ne kadar gayretli ise... Yani dünyada da öyle değil mi değerli kardeşler? Az çalışan az kazanır, çok çalışan elbette çok kazanır. Ahiretlik ameller de öyle... Onun için çalışalım inşallah, gayret edelim inşallah. Biz Rabbimizin rızası için yapalım. Mevlana'mızın dediği gibi, alemlerin yüce Rabbine havale edelim. O lütfedecek inşallah. Sen diyor namazını kıl, orucunu tut, ibadetini yap Gönüller Sultanı Mevlana'mız. Red mi olunur, kabul mu olunur? Düşünme, düşünme. Yani sen fakir olarak aciz bir beşer olarak alemlerin Yüce Rabbi gibi saltanatı nihayetsiz bir sultana, bir padişaha ama samimi ama temiz ama elinden gelen bütün gayreti sarf ederek bir şey arz edeceksin de o reddedecek öyle mi? O reddedecek öyle mi? Dünyalık sultanlar bile reddetmezler ki alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız reddetsin. Öyleyse biz ona kul olmaya çalışıyoruz ve de ondan bekliyoruz, diliyoruz, umut ediyoruz, istiyoruz değerli kardeşlerim. Evet, iman cennete girmenin anahtarı Rabbimiz'in lütfuyla beraber efendim sonra sonra amellere göre cennette nimetler tasnif olunacak. Öyle söylüyor hocalarımız büyüklerimiz. Asıl şunu söylüyordum Rabbimiz buyuruyorlar ki ben salih kullarım için öyle nimetler hazırladım ki maale ayun rahat. Gözler görmemiştir. Vela udhun semiat kulaklar duymamıştır. Vela hatara kalbi beşer hiçbir beşerin aklına bile gelmemiştir o nimetler, o devletler. İnsanın hayalhanesinde, yani öyle televizyonda belgesellerde işte efendim kataloglarda, kartpostallarda şurada burada seyrettiğimiz manzaralar işte bizim Karadeniz'in efendim İskandinav ülkelerinin Mississippi şelalesinin falan. hayır hayır hayır hiç alakası yok alakası yok İnsanoğlunun hayal bile edemeyeceği güzellikler Rabbimiz böyle buyuruyor değerli kardeşlerim Rabbimiz böyle buyuruyor bunu ben söylemiyorum yani miraç gecesinin neşesinin içerisinde beni dinleyen kardeşlerime bir keyif olsun onlara bahşiş dağıtayım yok canım böyle bir şey yok öyle bir şey yok bizim böyle bir şeye gücümüz yetmez ki biz naklediyoruz ayet-i kerimelerden alabilirsek naklediyoruz. Hadis-i şerifleri okuyabilirsek siz değerli kardeşlerimize aktarıyoruz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Hep beraber kul olmaya çalışalım inşallah. Kul olmaya çalışalım. Evet. Fethulüha halidin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyordu. Melekler öyle söylüyorlarmış kapının girişinde durmuşlar. İçeriye giren müminleri, bahtiyar insanları tebşir ediyorlar. Cennetleri efendim onlara müjdeliyorlar. Ve hak ettiniz, ne güzel yaptınız, güzel iş işlediniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İçeriye girin buyurun ebedi olarak orada kalın. Sonra devam ediyor ayeti kerime Zümer suresinin son ayeti kerimeleri. Ne olur siz bakın o ayetlere inşallah ve tefsirlerine. Ve kalul hamdulillahi allazi sadakana Ve min amilin amilin Yani ayeti kerime artık müminler de cennete girdiler mi alemlerin yüce Rabbine bize bu nimetleri veren bu devleti bahşeden Rabbimizin sonsuz hamd ve senalar olsun diye hamd ediyorlar. Bize vaat ettiği cenneti lütfetti Rabbimiz diyorlar. Artık cennette istediğimiz yere girebiliriz. İstediğimiz makamlara erebiliriz. İstediğimiz köşklere sahip olabiliriz. فَنِعْمَا يَجُرُ الْعَامِل۪ينَ <gülüyor> Deniyadayken kulluk eden müminlerin mükafatı ne güzeldir. Ne güzeldir. Rabbim lütfedecek inşallah. Yine ayet-i kerimeleri alacağız değerli kardeşlerim. Ama ama şuradan bir hadisi şerifte okumak istiyorum size. Hadis şeriflerin de... Bütün sohbetlerimde öyle yapmaya çalışıyorum acizane. Sahih olanlarını seçmeye gayret ediyorum. Ama bir hikmete memni bir zayıf hadisi de aktarmak icap ederse bu hadis zayıftır da diyorum biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Ama size şu vereceğim haberler, şu aktaracağım haberler Kur'an-ı Kerim'den sonra sözlerin en sağlamı. Yani Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla beraberce bize naklettikleri haberler, muttefakun aleyh haberler diyoruz biz ona. Bu sapa sağlam haberlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdelerinden, bakınız kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Cennete ilk girecek kişiler yani hani hesaptan geçiyoruz. Allahu alem. Cehennem nedir görmeden, tozunu, toprağını, ateşini, hararetini görmeden direkt olarak cennete girenler var ya, yıldırım süratiyle koşturarak, şimşek gibi efendim atlı süratiyle değişik böyle tavsifler var. Onlar da gelecek inşallah Böyle büyük bir süratle efendim Sırat Köprüsü'nü geçip de cennete girenler var ya, ilk cennete girenler, ilk cennete girenler. Onlar için Resulullah buyuruyorlar ki onların Yüzleri böyle bulutsuz bir gecede ayın dolunay gecesindeki gibi parlayacaktır. Arapçada ona Bedri Münir deniliyor. Dolunay gecesi. Parıl parlı böyle. Güneş gibi de diyebilirsiniz. Sonra cennete girdiler mi diyor aleyhissalatü vesselam o müminler. Orada onlara sıkıntı verecek hiçbir şey yok. Özür diliyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen aktarıyorlar, ben de söylüyorum. Onlar orada tükürme ihtiyacı duymazlar. Sıkıntı yok. Yine özür diliyorum, burunlarını temizleme ihtiyacı duymazlar. Yedikleri içtikleri şeylerden sonra, yine özür diliyorum bağışlayın beni, Resulullah aynen böyle söylediği için ben de söylüyorum, tuvalete gitme ihtiyacı da duymazlar. E peki hocam orada yiyip içmeyecek miyiz? İstediğimiz kadar. Dilediğimiz kadar. Tamam mı efendim. İstediğimiz kadar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunu açıkça ifade ediyorlar. Beraberce okuyalım ayeti kerimeyi isterseniz. Daha Kur'an-ı Kerim'de ilk sayfalarda işin başında yani özellikle Kur'an-ı Kerim'imi de getirdim ki siz değerli kardeşlerime böyle okuyayım ve de müjde vereyim diye Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ilk emir olarak Resulullah'a bu emri veriyor. Fatiha suresinden bakınız buraya kadar bir emir yok. Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs salihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr. Muhammed'im iman edip de salih ameller işleyenleri müjdele. Müjdele. Beşşir. Onlara müjdeler ver. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir, Resulullah'a ilk emir bu. Şu tasnifte tabii. Şu tasnifte tabii. Nüzul sırasında değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in şu elimizdeki tasnifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk emir cennet müjdesi vermesi. Çünkü o hem müjdeleyici hem korkutucu ama müjdeleme yönü ağır basıyor. Rabbimizin rahmeti de ağır basıyor. İleride ayeti kerime de göreceğiz inşallah. Bakarsanız görürsünüz ilk emir böyle. Peki en neyle müjdeleyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? En lahum cennetin tecrir min enhar. Onlar için altlarından nehirler akan köşkler vardır. En lahum cennetin cennetler vardır. Bahçeler vardır. Daha doğrusu burada bahçelerden bahsediliyor. O her müminin herkesin bahçesinde ayrı ayrı Farklı farklı değil. Kimisinin bahçesinde şöyle kim Hayır hayır. Bütün cennetliklerin, bütün müminlerin bahçelerinde böyle nehirler varmış. Cenab-ı Hak Hazretleri e, Kur'an-ı Kerim'de müjde ediyorlar değerli kardeşlerim. Herkesin bahçesinde böyle nehirler varmış. Acaba ne nehirleri var ki? Bu ayeti bitireyim ona da beraber bakalım. Rabbimiz o, o nehirleri de Kur'an-ı Kerim'de duyuruyorlar. Yani yenilecek, içilecek ona ona delil olarak gösteriyorum ayeti kerimeyi. Orada Cenab-ı Hak Hazretleri her çeşit cennet nimetinden onlara lütfettikçe, ihsan ettikçe, verdikçe, biz dünyada bunların benzerlerini yemiştik ama bunlar daha bir başka. Tabi onlar cennet nimetleri. Üzüm dünyada da var, cennette de var ama... Mukayese edilmez. Diğer bütün nimetler elması, meyvesiyle, yiyeceğiyle, içeceğiyle, her şeyiyle, giyeceğiyle bütün nimetler bambaşka nimetler. Cennete layık, cennetteki müminlere layık Allah'ın lütfu. Burada biz kendimiz kazanıyoruz. Kendi gücümüze göre becerebildiğimiz elbiseleri giyiyoruz. Orada bize Rabbimiz lütfedecek. O ihsan edecek. O ikram edecek. Tabir yerinde olursa cennette ev sahibi Allah'u Zülcelal Hazretleri. Evet, velahum fiha ayet-i kerimeyi bitireyim bir ara vereceğim sonra cennet nehirlerine bakacağım değerli kardeşlerim. Vahutu bihi muteşabiha. Benzerleri orada onlara verildi. Velahum fiha azwajun mudahharatun. Orada onlara cennetliklere Kur'an bu. Pırıl pırıl, tertemiz eşler vardır. Onlara Rabbimiz Pırıl pırıl diyor. Ezvacı mudahara. tertemiz. Başkasının gözü dahi değmemiş. Bırakın eli, gözü dahi değmemiş. Başka hiç kimse görmemiş. Tertemiz, pırıl pırıl eşler vardır. Vahum fiha khalidun, onlar orada ebedi kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim, Bakara suresi 25. ayeti Kerime. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ehli cennetin cennetlerinden akan nehirleri Muhammed Suresi'nde diğer adıyla Kital Suresi şöyle duyuruyor Sadida. Mehalul cenneti lati Muttakilerin takva sahiplerinin vaad olundukları cennetin misali şöyledir. Fiha enharu min ma'in gayr asin. Orada nehirler var. O o nehirlerden İçerisinde tadı asla bozulmayan, yosun tutmayan, kokuşmayan, tadı değişmeyen pırıl pırıl sular akar. Yani nehirlerin, her her müminin cennetinde bir bir nehir var, oradan su akıyor. Tabi orada insanlar, müminler susamayacaklar değerli kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzundan içtikten sonra orada susuzluk yok ama ne için? Tat almak için, lezzet duymak için, bir değişiklik olsun diye. İşte onun için böyle veya kenarında oturup da böyle orada e, huzur bulmak için. Dünyanın sıkıntılarını artık arkada bırakmış, geride bırakmış çileler, kederler geride kalmış. Cennette nehirlerin kenarında, dostlarıyla, sevdikleriyle, Cenab-ı Hakkazilerinin lütuflarıyla beraber. Bir kısım nehirler var ki oradan tadı bozulmayan su akıyor. Sonra İkinci nehirlerden veya diğer nehirlerden tadı asla değişmeyen süt akıyor. Süt. Süt de cennette nehir halinde böyle akacakmış. Üçüncü nehirden akan böyle cennette dört nehir var demiştik. Üçüncü nehirden akan ise Cennet şarabı, dünyada içmeyenler için. Cenab-ı Hak Hazretleri o sarhoş edici şarabı dünyada haram kıl diye müminlere, bir mümin diyor ki ben dünyada ondan içmeyeceğim, alemlerin yüce Rabbi sen dünyada sabretmiştin ya kulum. Hani herkes onu medeniyet zannediyordu, kristal bardaklarda, altın kaplarda sunuyorlardı. Sen içmedin, nefsine sahip oldun. Şimdi ben sana nehirler halinde lütf edeceğim diyecek Cenabı hazretleri ve sarhoş etmeyen ama müthiş, muhteşem, muazzam kendine göre fekalade lezzet olan cennet şarabı. Sonra dördüncü nehir, ve Min enharominalselin musafa mumu alınmış, sızırılmış bal diyor cenanabahâ hazretleri. Dördüncü nehirden de bal akıyor, Sızırılmış ballar akıyor. Şöyle bir hayal etmeye çalışın değerli kardeşlerim şöyle bir hayal etmeye çalışın ama biraz evvel söyledik ki bu iş hayalle de olmaz. Walahum fiha min kulli semarat onlara her çeşit meyve her çeşit meyve onlara Cenabı Hak Hazretleri tarafından lütfedilecek lütfedilecektir. Daha bunların bütün bunların üzerinde ve mağfiretun min rabbikum min rabbihim ve mağfiretun min rabbihim rablerinden onlara bir mağfiret vardır. Bir bağışlama vardır. Gönül huzuru vardır. Keder yok, sıkıntı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurdukları gibi, hani bunu nereden çıkardık değerli kardeşlerim? Orada, özür diliyorum tekrar, tuvalete gitme ihtiyacı da yok. Yediğimiz şeyler bize yük de olmuyor. Peki, o yediğimiz içtiğimiz şeyler ne olacak? Belki bir kardeşimizin aklına gelebilir. Diyorlar ki, hadis-i şerifler gelecek rahman. Buyuruluyor ki kitaplarımızda, bir kısmı terinden, bir kısmı terinden çıkacak. Bir kısmı da ağzından o istediği kadar yedikten sonra ağzından nefesinden yok olup çıkıp gidecek. Yani vücuduna asla yük olmayacaktır müminlerin yedikleri. Öyle olunca burada oruç tutup da sabredenler orada istediği kadar yiyecek. Burada çok kazanamadığı için halala Tahammül edip de sabredip azla iktifa edenler, nefsini terbiye edenler orada istedikleri kadar nimete nail olacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor, söylemiştim. Bu hadis-i şerif Buhari ile müslim'in ittifakla rivayet ettikleri bir hadisi şerif diye. Evet. Âniyetuhum fîhe ez Resulullah öyle buyuruyorlar. Orada kullandıkları kaplar altından olacaktır. Ne kullanıyorsanız. Cenab-ı Hazretleri işlenmiş altından muhteşem. O saraylarda hani görüp de şimdi sadece muhafaza ediliyor mesela. E, imreniyoruz ya, ya. Bütün bütün kullandığımız kaplar altından olacakmış. Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Tarakları altından ve gümüşten olacak. Demek ki müminler orada kendilerine bakacaklar. Başlarını, saçlarını tarayacaklar. Ve tarakları da altından ve gümüşten olacak. Kullandıkları bütün kaplar öyle olunca bu da böyle. Efendim sonra Orada odalarında ve evlerinde ve saraylarında buhurdanlıkların içerisinde öt ağacının ki çok pahalı bir kokudur. Biz de Türkiye'de pek yaygın değil. Suudi Arabistan'da, Mekke'de, Medine'de daha çok görüyoruz ama hakikaten muhteşem, muazzam bir kokusu var. Çok da pahalı bir koku değerli kardeşlerim. Yani şöyle çok küçük bir şişesi bazı cinslerinin birkaç bin riyal ediyor. Ee, biraz merakım olduğu için zaman zaman soruyorum orada ne kadardır diye ondan e, buhur o şey, ört ağacının bir değişiği en güzeli en mükemmeli cennet ehlinin köşlerinde ve saraylarında böyle tütecek mis gibi kokular sonra terleri diyor Ali Salatü Vesselam varashuhum el mis Hani biraz evvel terlerinden çıkacak dedim ya. Acaba dünyadaki gibi terleyecek, sıkıntı duyacak. Çok özür diliyorum terimiz çirkin kokacak mı? Hayır. Terleri mis gibi kokacaktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cennet ehlinin. Sanki biraz mubala gibi düşünüyorsunuz değil mi? Ya Kur'an-ı Kerime ayeti kerimelere bakın. Bunlar sahih hadisler. Onlardan her biri için iki tane zevce verilecektir diyor Aleyhisselatü li Likulli vahili minhum zevcetan. iki zevce verilecektir kendisine. Artık bu dünyadaki hanımlardan mı? Ki İmam-ı Kastalani öyle şerh ediyor. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin cennette vereceği o cennet hanımlarından mı? Şimdi biz bunları böyle söyleyince, kimileri bizimle alay ediyorlar. Orada huriler varmış öyle böyle. Kahrolun diyorum ben de onlara değerli kardeşlerim. Kahrolun. Kıskançlığınızdan çatlayın. Ya inanın gelin Cenab-ı Hak Hazretleri'ye, Kul olun size de nasip etsin yoksa Cenab-ı Hak Hazretleri'nin lütuflarına, ihsanlarına, ikramlarına hiç kimse karışamaz. Hiç kimse karışamaz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de var yine inşallah ayeti kerimelerden okuyacağız. Cenab-ı Hak Hazretleri orada lütfedecek, lütfedecek, ihsan edecek. Bu Allah'ın lütfudur. İnnel muttakine mafazan hadaika ve a'nabu ve kawa'ib atrabul ve ka'sen ayeti kerimelsin'in ayeti kerimelerinin ki nebe e suresinin amme suresinin yarıdan aşağısıdır. Bakın tefsirlerine. Cenabı Hak Hazretleri mümin kullarına lütf edecek, ihsan edecek. Bugünün dünyasından da duyuruyor. Mümin kullarına Rabbimiz kullarım bunlara bunları ben size hazırladım diyor. Öyleyse e biz de birbirimize müjde ediyoruz müjde ediyoruz. Baksanıza reklamları biraz evvel seyrettiniz. Ehli dünya kendi imal ettikleri şeyleri veya sattıkları şeyleri pazarlama çalışıyorlar. Ben de Kur'an-ı Kerim'den aldığım efendim e, hadisi şeriflerden duyduğum Cenab-ı Hak hazretlerinin nimetlerini siz değerli kardeşlerime, mümin kardeşlerime aktarıyorum, anlatıyorum. Diyorum ki Dünyada biraz daha güzel kul olalım inşallah. Biraz daha sabır, biraz daha ibadet, biraz daha takat, biraz daha nefse muhalefet, biraz daha şeytana muhalefet. Sonunda akla gelmeyen nimetler, akla gelmeyen nimetler. Yani özür dileyerek söylüyorum. Bunları televizyonda söylemek bazen kimilerinin tantanalarına sebep oluyor ama Rabbim buyurmuşsa, Kur'an-ı Kerim'de Rabbim söylemişse, ve vesselam hadislerinde ifade etmişlerse ben niye duyurmayayım ki değerli kardeşlerime beni izleyenlere kaldı ki beni izleyenler hep inanan insanlar. Cenab-ı Hak Hazretleri dünyada mümin neye sabretti? Cennette o sabrının karşılığı var. Zaten ileride ayeti tamamen alacağız inşallah. Hani İlâle dinə qâlû rabbunallahu <gülüyor> sümme isteqâmu ayeti kelimesi, devam ediyor geliyor da. Sonra veya bir başka ayeti kerimenin sonunda olabilir. İnşallah yanılmıyorum. Velakum fiha mâ techtehî enfüsukum ve fiha mâ teddâûn. Rabbimiz böyle buyuruyor. Kur'an ayeti. Velakum fiha mâ techtehî enfüsukum ve fiha mâ teddâûn. Orada canınızın, nefsinizin istediği her şey, her şey Değerli kardeşlerim, ne istiyorsanız, ne düşünüyorsanız, ne hayal ediyorsunuz, ne hayal ediyorsanız. Ama dünyada haramlar hududuna dikkat etmek şartıyla. Cenneti, biraz evvel söyledim, cenneti kazanmak kolay olmayacakmış, cenneti kazanmak şartıyla. Yani doğrusu değerli kardeşlerim, insafınıza hitap ediyorum. Gelin hep beraber, şimdi dostlar kardeşler olarak beraber... ...mütala edelim meseleyi... ...biraz evvel cenneti kazanmak zor... ...dedik aleyhissalatü vesselamın dilinden ama... ...o... ...nefsine cennetlik ameller zor... ...gelen kişiler için... ...hani bir zatı hatırlayın... ...gelmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme... ...mescidi saadetin... ...ortasına girmiş... ...bedevi Arapça'da... ...köylü... ...biraz öyle, öyle fazla nezaket de bilmiyor... ...fazla edep kurallarına da... ...belki riayet etmiyor... Böyle gelmiş yüksek bir sesle Mescidi i Saadet'in Peygamberimizin huzuruna gelmiş durmuş böyle ayakta soruyor. Ya Muhammed Cenab-ı Hak Hazretleri bana namazdan neyi farz kıldı? İşte günde beş vakit namaz farz. Her zaman söylüyorum değerli kardeşlerim onar dakikadan elli dakika eder. Bununla cennet satın alınır mı? Elli dakikalık mesaiyle siz dünyada ne alabilirsiniz? Ama bakın hakikate Resulullah buyururlar ki, farzları kıl, beş vakit namazı farz etti Cenab-ı Hak. Kılarsan onun devamında nafileler var. Ben sadece farzları kılarım ya Muhammed. Sonra oruç, Cenab-ı Hak Hazretleri Ramazan orucunu farz etti. İnşallah önümüzdeki günlerde Rabbim sıhhatle kavuştursun diye dua ettik sözümüzün başında. Sonra tutarsan nafileler var. Ya Muhammed ben sadece farz olan orucu tutarım. Ramazan Ramazan orucunu tutarım başkalarına. Zekattan ne var? İşte zekattan kırkta birinin malından eğer zengin olursan vereceksin. Onun dışında sadaka verebilirsin. Ben parayı da seviyorum ya Muhammed. Bazı e, rivayetlerde böyle var. Hocalarımızdan böyle dinlemiştim. Ben öyle fazla da veremem ama zekatı tam veririm. Sonra ömründe bir defa hac. ifade edersen umre var. Nafileleri var. Yok. Ömründe bir defa adam o sıkıntıya katlanır. Hacıma eda ederim. Başka? İslam'ın beş şartı bu. Bunlara ne ilave ederim ne de bunlardan asla noksanlaştırmam. Söz veriyorum bunları tam yapacağım dedi. Döndü gidiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eğer sözünde durursa cennete girdi. Ne ile? Ömründe bir defa hac, malının kırkta birinden zekat, senede bir ay oruç, günde onar dakikadan elli dakika beş vakit namaz. Değerli kardeşler. Ama onamaz. Kılmayanlara ne kadar zor geliyor? Ne kadar zor geliyor? Hadi kılmayanlara bir kıldırın bakalım. Öyle değil, öyle değil. Onun için, kılamayanları için, tutamayanları için, veremeyenler için cenneti kazanmak kolay değil tabii. İzleyen dinleyen kardeşlerimizle ahdetmişiz. Elimizden gelen gayreti sarf edecek, farzları yerine getirecek ve Rabbimizin cennetine girmeye çalışacağız inşallahurrahman. Bu, bu eşler o kadar güzeldir ki, o kadar güzeldir ki değerli kardeşlerim. Resulullah buyuruyorlar ki, elbisesinin altında, etinin içerisinde, kemiğinin ortasında iliyi görünecek kadar Cenab-ı Hak Hazretleri güzellik vermiştir. Şarih diyor ki, bu onun fevkalade, mükemmel bir güzelliğe sahip olduğunun işaretidir. Evet, Cenab-ı Hak Hazretleri bunu mümin kullarına lütfedecek. Daha bu konuda ileride kayıtlar gelecek inşallah. Huriler nasıldır? Diğer hizmetçiler nasıldır? Efendim başka nimetler nasıldır? Dediğim gibi çakıl taşları nasıl? Evleri nasıl? Köşkleri nasıl? Efendim tuğba ağacı nasıl? Neler yeniliyor? Neler içiliyor? Onlar gelecek inşallah. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki onların aralarında cennette ihtilaf da yok. Zaten herkes kendi nimetinde. Canı isterse dostlarına ziyarete gidiyor. Akrabalarına ziyarete gidiyor. Annesine, babasına, çoluk çocuğuna. Yoksa Sonsuza kadar. Yani ben şu kadar gezdim de, şu kadar dolaştım da canım sıkıldı. Yok öyle bir şey. Asla yok öyle bir şey. Değerli kardeşlerim, yani sonra hani sonsuza kadar da kalacakmışız. Acaba yani biz oraları geze geze usanmayacağım, usanmayacak mıyız? Aynı yerleri göre göre. Ta ben küçüklüğümde, babamın sohbetlerinde şöyle işitmiştim değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri bir mümin kuluna o kadar geniş cennet verecek, o kadar çok huri ihsan edecekmiş ki sonsuza kadar kaldığı halde kendine ait cennetten, kendine ait olan bölümden görmediği köşeler ve bucaklar kendine ait hizmet edenlerden, hurilerden henüz karşılaşmadığı tanımadıkları olacakmış. Bu, bu Allah'ın bu Allah'ın kudreti için bir hiç mesabesindedir. Rabbim lütfedecek inşallah. Aralarında ihtilaf da yok. Yani dünyadaki o, bazen bakıyorsunuz koca koca adamlar birbirlerine ihtilaf ediyorlar. İki dükkan komşusu birbirine haset ediyor. İki komşu birbiriyle çocuk yüzünden kavga ediyor. Dünyada Dünyada bunlar oluyor ama ahirette yok böyle bir şey. Orada kıskançlık yok. Orada haset yok. Hemen Hemen şöyle bir müjde daha vereyim. Peki orada eşler, cennetteki hurileri eşlerinden veya Rabbimin verdiği diğer nimetleri kıskanacaklar mı? Hayır. Asla kıskanmayacaklar. Öyle bir kıskançlık da yok. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Nasıl bakalım? İnnel müttekine fi cennâtin ve uyûn. Hicr suresi 45-50. ayetler. Rabbimiz buyuruyorlar ki, Müttekiler, takva sahibi olan kullar cennetlerde ve cennetlerdeki pınarların başında olacaklar. O nehirler ayrıca pınarlar da olacakmış böyle demek. اُلْخُلُوهَ بِسَلَامِنَ اَمِنِينَ Güvenle, selametle, sonsuza kadar kalmak şartıyla girin o cennetlere buyuruyor Rabbimiz. Sonra وَنَزَعْنَا ma fi sudurihim min غِلِّنَ Kalplerindeki, gönüllerindeki bütün kıskançlık duygularını Söküp alacağız biz diyor cenab Çekip alacağız. Öyle olunca orada kimse kimseyi kıskanmayacak. İhvanın ala sururin mütegabilin böyle köşklere, koltuklara, cennet koltuklarına, cennet köşklerine, cennet saraylarında karşılıklı birbirlerine karşı oturmuş serilerde, koltuklarda, kanepelerde birbirlerine oturmuş kardeşler ve dostlar olacaklar. İhvanın, dost, kardeş kimse kimseye haset etmiyor. Kimse kimsenin hakkında çekemememize etmiyor. Onun cenneti daha büyük. Bir... Yok böyle bir şey yok. Herkes kendi halinde kendi nimetleri içerisinde ve kendi cenneti içerisinde la yamasuhum fiha nasabun ve minha bi Orada onlara sıkıntı verecek hiçbir şey yok. Hiçbir zorluk yok, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir keder yok. Ve minha bi Oradan çıkmayacaklardı onlar. En mühim tarafı bu, en güzel tarafı bu. Yani bir trilyon sene, bir katrilyon sene, şu kadar sene ondan sonra bitecek. Hayır öyle bir şey yok. Ebedi. E peki orada yaşlanacak mıyız? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki bir hadisi şerifte müjde ediyorlar değerli kardeşlerim. Onlar hani hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Bunu İmam-ı Tirmizi rivayet etmiş. Hadis-ül hasan Garip diyor. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunıyor. İmam-ı Tirmizi'nin bu hadisi şerifi. Hasan bir hadisi şerif. Bir, bir, bir sahabi tarafından rivayet edildiği için tek sahabi tarafından rivayet edildiği için bir deniliyor. Cennet ehli cennet ahalisi cennete girerlerken vücutlarında kılları olmayacak diyor. Aleyhisselatü Vesselam böyle biliyorlar. Sakalları da olmayacak tamam efendim? Gözleri sürmeli bir şekilde muktehilline efendim öyle mi? muktehilline evet sürmeli bir şekilde gözleri cennete girecekler. Sonra beni 33 hepsi 33 yaşlarında olacaklardır. Cennet ehli kaç yaşında erken ölmüşse cenab-ı hak yukarıya çekecek demek ki. Yaşlı ölmüşse aşağıya ya indirecek, gençleştirecek 33 yaşında. Yani Hızır Aleyhisselam'da olduğu gibi Hızır Aleyhisselam öyleymiş şimdi büyüklerin söylediğine göre 99 yaşına kadar gelir. Cenab-ı Hak tekrar onu gençleştirir, 33 yaşına döner. Yaşlanır, yaşlanır, 90'dan, 99'dan tekrar, öyle de değil, öyle de değil. Devamlı 33 yaşında. İleride gelecek diğer bir rivayet, hanımların 18 yaşında, erkeklerin 33 yaşında olacağına dair veya bütün cennet, buradaki rivayet böyle, bütün cennet ehlinin, bütün cennet ahalisinin 33 yaşlarında olacaklarına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle sağlam haberler var. Demek ki demek ki cennette ihtiyarlamak yok. Sonra ayet-i kerimede ne buyurdu Rabbimiz? La yemasuhum fiha nasabun. Orada zorluk yok. Orada sıkıntı yok. Orada keder yok. Hastalanmak yok. Yaşlanmak yok. Efendim kış yok ki soğundan korkalım. La yarauna fiha şemsen ve la Ne orada efendim aşırı güneşin sıcağı var. Ne de Kışın o soğuğu var, titretici soğuğu. Böyle cennet iklimi, cennet. Bahar havası devamlı. Etrafta bahar, iklimde de bahar var. Ve istenilen her şey. Nebbi ibadi enni enel gafur rahim. Rabbimiz ayet-i kerimenin devamında buyuruyorlar ki, kullarıma haber ver ya Muhammed. Ben çok bağışlayıcı, çok merhametliyim. Kullarıma söyle, işledikleri günahlara tevbe etsinler. Ya Rabbi desinler, yalvarsınlar, dua etsinler. Ben de onları affedeyim. O mesajın sebebi bu. Nebbi ibadî kullarıma haber ver. Enni enel gafur ay muhakkak ki ben çok bağışlayıcı, çok merhametliyim. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Zaten onun merhametinin neticesi değil mi değerli kardeşlerim? İşlediğimiz günahları affediyor. Yani ben acizane zaman zaman şöyle söylüyorum. Rabbimiz buyursaydı ki kullarım Kur'an'ımı indirdim, peygamberimi gönderdim, hakikatleri gösterdim size. Günaha girmeyin. İşte. Hakikat bu. Gerçek bu. Bunlar sevap, bunlar da günah. Devamlı bunları işleyin. Öyle deseydi de, günaha girerseniz affetmem deseydi, halimiz nice olurdu değerli kardeşler. Nice olurdu. Biz ne yapardık o zaman? Şu halde Rabbimiz işlediğimiz günahlar isterse büyük olsun. Zaten küçük günahlara hep gidip duruyoruz. Onu zaman zaman söylüyorum ben. Küçük günahlar hepimizin, hepimizin işi. Ama mümin büyük günah işlememeli. Mümin büyük günahlardan sakınmalı. Ben istirham ediyorum. Yapmayalım. Yapmayalım. Rabbim lütfuyla ve keremiyle bizleri muhafaza eylesin. Nefsin ve şeytanın şerrinden Rabbim korusun bizleri. Evet kullarıma benim bağışlayıcı olduğumu haber ver. Merhametli olduğumu haber ver ama وَاَنَّ عَذَابِهُ وَالْعَذَابُ الْاَلِيمُ Ve fakat azabım da çok eliyim bir azab. Cehennem azabı da korkunçdur, can dayanmaz. Diyorum ki değerli kardeşlerim, hem kendime hem beni izleyen çok aziz kardeşlerime, şunu hiç unutmayalım, hiç unutmayalım. Cennet nimetlerinin zerresi, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride bunu anlatacaklar bize, cennet nimetlerinin en küçüğü, avuç kadar cennet nimeti, Tüm dünyaları dolduran nimetten, devletten, şöhretten, imkandan çok daha hayırlıdır ve çok daha güzeldir. Ama yani bütün cennet nimetleri, dünyalık bütün nimetlerden mutlaka ama mutlaka fevkalade üstündür. Ama unutmayalım, cehennemin azabı da dünyanın hiçbir ateşiyle mukayese edilmez. Yani öyle güneşin sıcağına, ateşin sıcağına, erimiş madenin sıcağına hiç hiç benzemez. Hiç benzemez. Onun için onun için korkmak lazım, korkmak da lazım. Evet bugün artık cennetten bahsediyoruz. Cehenneme girmeyeceğiz, cehenneme dönmeyeceğiz. Onlar orada birbirleriyle ihtilaf etmezler. Cenab-ı Hak Hazretleri aralarındaki o kalplerindeki kıskançlığı almıştır. Orada dostturlar, orada kardeştirler, karşılıklı oturacakmışız dostlarımızla birlikte. Dünyadaki hatıraları konuşacakmışız. O sıkıntılı günleri yad edecekmişiz. Veya güzel günleri hatırlayacakmışız. Beraber hac etmiştik, şöyle olmuştu, beraber umre yapmıştık. Bir, bir zikir meclisinde şöyle olmuştu, bir kardeşimizi Kur'an'ı kurken dinlemiştik, kendimizden geçmiştik. Böyle onları yad edecekmişiz. Tamam efendim? böyle dostlar olarak kardeşler olarak cennette birbirimizi ziyaret edip görebileceğiz inşallah. Ve aralarında birbirlerine kin yok, öfke yok, ihtilaf yok, kavga yok, dövüş yok, haset yok, çekişme yok. Hepsinin kalbi aynı güzellikte, aynı temizlikte, aynı neşe içerisinde buyurur aleihi salatu vesselam. Yüsebihunallaha bukraten ve Orada yaptıkları iş sabah da akşamda Allah'ı zikret. Allah'ı zikretmek yani Allah'ı zikretmek orada mecburiyetten dolayı değil yani gençlere bir latife daha yapayım orada namaz yok orada ibadet yok orada oruç yok orada zekat yok orada hac yok yani tabi ibadetin de kendine göre verdiği sıkıntılar var ya değerli kardeşlerim orada yok namaz yok orada orada nimet var ihsan var ikram var cennet nimetlerinden istifade var Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırf Rablerine teşekkür olarak. Rablerine teşekkür olarak. Yani ya Rabbi sen bu nimetleri bize lütfettin, ihsan ettin. Hani dünyada böyle e, çok muhteşem bir manzaranın karşısına oturuyorsunuz da bir şeyler mırıldanıyorsunuz ya sanki onun gibi la teşbih ve la temsil benzetmede hata olmasın Rabbimizi zikrediyoruz. Veya oturmuşsunuz Kabe'nin karşısına Kur'an-ı Kerim okunuyor, siz de dinliyorsunuz. Sanki onun gibi böyle. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak hazretlerinin lütufları içerisinde olacağız. Aleyhisselatü Vesselam, cennete ilk girenler dolunay gibi olacaklardı demişti ya. Hani yüzleri dolunay gibi. Ondan sonra gelenler ise dünya semasındaki en parlak yıldız gibi olacaklardır diye buyuruyorlar. Burada hadisi şerifler böyle devam ediyorlar. ha Cennette Rabbimiz bu hadisi şerifi İmam-ı Ahmet ve İbn Ebi Dünya Tabarani Beyhakî rivayet etmişler. Yani e, rivayeti de öyle zayıf bir rivayet değil. Dört hadis kitabımızda alınmış. O hadisi şerifin devamında bazı sıfatlar bahsediliyor. Biraz evvelki söylediklerim. Sonunda Resulullah buyuruyorlar ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında olacaklardır. Ve Adem'in boyu da efendim 60 arşın imiş efendim. 60 arşın büyüklüğünde olacaklarmış. Cennette Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütufları öyle kullarına ihsanları ve ikramları böyle herhalde cennet nimetlerinden daha çok istifade etsinler diye tefsirlerimizde de var bu rivayetler. Adem Aleyhisselam yaratıldığında çok iri bir cüsseye sahipti. Burada Adi Şerif'te de öyle buyuruluyor. وَهُمْ عَلَى خَلْقِ آدَمْ سِتُونَ ذِرَعًا 60 zira bir zira hatırımda yanlış kalmadıysa 60 santim olarak kalacak Öyleyse 60 lira yani 40 metreye yakın boyumuzda olacakmış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri böyle buyuruyorlar. Son sözler ama cennete devam edeceğim inşallah değerli kardeşlerim. Resulullah buyuruyorlar ki bir başka hadisi şerifin İmam-ı Bey rivayet ettiği hasen bir rivayettir diyor burada tergib sahibi de. Onlar yaratılış bakımından heyet cüse bakımından Adem aleyhisselam gibi. Yüzleri çehreleri yüzleri Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde ve kalpleri de Eyyub Aleyhisselam'ın o güzel kalbinde olacakmış. Eyyub Aleyhisselam Cenab-ı Hak Hazretlerinin e, bütün kendisine verdiği şeylere feukalade rıza ile karşılık vermiştir. Cenab-ı Hak Hazretlerine teslimdi, razı idi, her şeyine razı idi. Kalpleri Eyyub Aleyhisselam'ın kalbi yüzlü olacak ama suretleri, yüzleri de Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde olacakmış. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği dillere destandır. Yüz güzelliği bakımından onun kadar güzeli bir daha yaratılmamış der büyüklerimiz. Vücut güzelliği bakımından Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem en güzel ama yüz güzelliği bakımından Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi. Hatta o kadar ki babamın bir sohbetinde işitmiştim. O kadar güzel bir yüze sahipmiş ki Yusuf Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, bazı gören insanlardan yemekten, içmekten kesilip günlerce yemeyen, içmeyen olurmuş. Onun için böyle bir rivayet var, peçeyle gezermiş halk arasında Yusuf Aleyhisselam öyle denilir. Bütün cennetlikler o kadar güzel olacaklarmış. Cenab-ı Hak Hazretleri bize o şerefi bahşetsin inşallah. Cennet ve nimetleri içerisinde olalım. Rabbimizin lütuflarına, ihsanlarına ve ikramlarına nail olalım inşallah. Rabbim bizi mahrum eylemesin. Dua ediyorum, iltica ediyorum. Ama bunun yolu, değerli kardeşlerim, bunun yolu Allah'a kul olmaktan geçiyor. Hayatı değerlendirmekten geçiyor. Cenab-ı Hak gazetelerinin emirlerine ve yasaklarına riayet etmekten geçiyor. Rabbim nasip ederse, ihsan ederse, ikram ederse, gelecek hafta yine cennet nimetlerinde, cennet nehirlerinin kenarlarında Rabbimizin lütfettiği o gözlerin görmediği, kulakların duymadığı beşerin hayaline, hatırına bile gelmeyen nimetlerin tavsifinde ve tekrarında olacağız inşallah. Gelecek haftaya kadar Allah'a emanet olun. Rabbim hepimizi ve bütün inanan kardeşlerimizi cennetlik amellere muvaffak kılsın. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim.